Ektubu vel 20 vel miyani vel işirune İki gün ektubu filal can ahvali Din durumları bulduğumuz işte Ve rübyetil gusuri fil a'mali Yaz hakkında ne kadar ne yapsak da Eksikiz eksikiz eksikiz hakkında Vettihamin fil hasenatim olduğumuz iyi şeylerde ki niyetlerimizi dahi sorgulamak hakkında, iptal hakkında. Yani ben bu işi yaptım ama yani niyetim olmadı, olmadı. Ben bunu halis bir niyetle yapamadım, yapamadım, yapamadım, yapamadım, yapamadım diye. Oylar hakkında niyetinden dolayı temkar olmaktan ve ma Buna vakıf olan bir takım Allah'ım, ey Allah. Allah'ım وَحْفِقَ oh لِمَرْضَاتِكَ Bizi razı olduğun iş olduğundan muvaffakıyla, muvaffak eyle. ala عَلَى دَعَاتِكَ Ve sana ibadet ve itaat üzere bizleri sabit kadem eyle. Bir hürmeti hala aleyhissalatu vesselam. Kendisine ve ehli beytine selam olsun. Allah sallem enbiyanın efendisi ve firman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine sen bizi İşlerde muvaffak ol, iddatında daim ile. min <gülüyor> büyük zatlardan büyük zatlardan birisi demiştir ki tabiani burada mütevem konuşuyor. tam birisi dalese diyor ki bat ebu akkaktır. İmam Kula min büyüklerden bir zat olan evaridakkat diyor ki. İnel de mürit, sadika, sadık mürit, hakiki mürit, <gülüyor> Allah Celle Celaluhu kavuşma sevdasıyla Mevla'ya doğru seyri sürük yapan mürit var ya, kimdir bilir misiniz? Ya yıktı bu aleyhi katibu şimalihi şeyhen muttete inşirine sene, sol taraftaki melek, sol taraftaki melek, sol taraftaki melek 20 sene, yıldızlık bir günah bulamıyor. Mürit ancak sadık mürittir. İnne mürid sadika, sadık mürit, samimi mürit, harikat yolunda para eden mürit affedersiniz. Nella yıktı bu arayi, kati bu Sol tarafındaki melek şey yani hiçbir şey yazamıyor. müddete e sene, 20 sene yapacak bir günah bulamıyor. Dana <gülüyor> buyurur ki, hatır hatırlamanın benimle ne alakası var diyor. Kainatın diyor, dünya bu mevhîhanım diyor, benimle ne alakası var diyor, kevnim benimle ne alakası var diyor, mükebinle meşgul olan biz zatın diyor, kainatta diyor ne alakası vardır, kalp eğer mükebinle Mevla'yla meşgul olursa kainatım diyor, orada ne işi var diyor. Benim kalbim diyor, mükevvimle meşgul diyor. Kainatta benim ne alıp veremediğim var ki. Seyri Tösteri buyuruyor ki, bir insan bir nefesinden öbür nefesine, bir nefesinden öbür nefesine eğer Mevla zikretten geçerse bu insan ömrünü zayi etmiştir. Bu ömür köpe gitmiştir buyuruyorlar. İnel muridest zâdike lâ yektubu aleyhi kâti bi şimâni şeyel muddete eşirine sene ve hazel takirul Aksiri, tüm kusurlarla Ya doktor olan bu fakir var ya bu derviş var ya kusurdan başka bir şeyim yok diyor. Peki bu kusurlarla meşi doktoru olan diyor bu derviş var ya gecedi derse bu biz Manevi gözle baktığım zaman manevi zevkte baktığım zaman kendim var ya nasıl buluyorum biliyor musunuz diyor? Bir hayır söyle bir buluyorum ki,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 Kendisini teraziye koysun. Hoca ilmiyle mağrur olmasın. Esnaf ve zengin parasıyla mağrur olmasın. Makam ve rütbe sahibi ahkam kesmesin. Erkek hanımına karşı dayılanmasın haksız yere. Kadın ve bey efendisine karşı haksız yere tafra atmasın. Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatıveren seni. Yaesullahi yedri ennekatibe yeminiliği Ben diyor kendi öyle buluyorum ki diyor Evet Sağ taraftaki melek vacedallahu la yedri a'mali sene. Benim sağ taraftaki melek de 20 sene geçiyor diyor. Oraya gelecek diye bir şey diyor bulmakta diyor. Ya bulabiliyor mu bulamıyor bunu da bilmiyorum ben diyor. Cenab-ı Hak hep bizi yardım etsin. İşimiz zor. Zor zor. Tevellihallahu subhanahu ee, Allah Celle Celaluhu biliyor ya, ben bir alemi diyor. Mevla da biliyor ki enna uşağın. La yekûlâ edel ya, enna bu derviş var ya. La yekûlâ edel kelâmü bittesannûi. Bak ben böyle alttan alttan gidiyorum diyor. Kendimi attım yerlere diyor. Ayaklarımın üzerine mu şu an diyor. Böyle yerden sürüne sürüne gidiyorum. Bu söylerken de yapmacıktan, yalancıktan, yağcılıktan söylemiyorum diyor. Vay yapıyor, yapıyorum bilmem ne vesaire geçin bunları diyor. Alemallahu subhanehu kelam bu derviş bu fakir diyor ki 70 bin evliyanın bu. Yalnız bu satırlar ümitsiz olmak için bize söylenmiyor. Söylenmiyor yani terazi çok hassastır demek istiyor. Evet nasıl ki mesela 180 kilometre yılda giden bir şoför hafif bir gafiyet yapsa direksiyonda bir uyuza bunu hayatıyla öder. Bu araba Şarampo'da gider, öndeki arabaya vurur. Bu iş bu kadar hassastır. Din de hassas ve ciddi hesaplar üzerine kurulmuştur. Din öyle bir gelenek görünecek değil bu. Dünya ve ahiretin dengesini sağlayan bir sistemdir. Hem var bir dalgınlık. Bazenler bizi götürür ve götürüyor da. la ve Var ya, bu fakir diyor, manevi zevkle, manevi ufkumla şunu buluyorum, eydan dağın, biraz önce temas ettiğim gibi. Ennek yukvaran efrancin, Avrupalı diyor, kafirler var ya, Avrupalı gavurlar var ya, onlar evdalu bir maradile. Benden birkaç basamak daha yukarıda onlar diyor, onlar benden daha üstün diyor. Kendi nefsinde insan kendisini böyle bul bulmalı. Tabi ki yani insan kafire karşı onurlu ve dişli olması lazım ama Nefsi emmare var ya, nefsi emmare var ya, nefsi emmare var ya Abinin abisi, şerefsizin şerefsizim O patta insan kendi nefsini takvih ederken Kötülerken kendisini Avrupalı gavurdan daha, daha daha şey lazım 34 D, J, S, 56 Kartanlar Kahraba, yolu tıkatmış ben diyor ki Selemiye ile diyor bakıyorum ki ben ben var ya Av, Avrupa'daki e, cahir benden daha üstü bir birkaç basamak. Ma'ruf bali kulli sirruhu fars nektunda buyurur ki marifeti huda yi cel ve ala baro inkas haran eski kadra iska bilgren bir terbane ve kefer es din Mağribeti Hudayi Celle ve Ala, Mevla'yı tanımak darayın kes o insanı haram etki, haramdır ki hodra kendisini es kafirikine biter daane, kendisini Avrupalı yavurdan ve kafirden üstün ee, gören bir insanın Cenab-ı Celle Celal'i tanıması haramdır diyor. Peki ezeka Cahir diyeyim ya bu insan kalkardan Mevlana'nın dostuna karşı belki büyüklük yaparsa peki onu aşağı görür, kendisini havalı görürse ya bunun hali ne olacak diyor. Allahu Teala taksiratı görüp de gereği telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. <gülüyor> evet. ile yesulu hal bana bunun sebebi sorulacak olursa yani sen niye kendini belki bir Avrupalı kâh birden aşağı görüyorsun, ona birkaç basamak yukarıda görüyorsun peki. La ye'ni zuh'ni cevabîn. Ben cevap vermekten aciz değilim. Ben bunu size ispatlarım. Yani insan nefsi, insan nefsi adidir. İnsan nefsi şerefsizdir. Sultan bunu anlatma çalışıyor. Yani gene üzerine basa basa söylüyoruz. Gidip koş kafirin önünde eğil demiyor sana. Ama kendi nefis muhasebeni yaparken insan kendisini Avrupalı bir kafirden bile daha adi görmesi gerekir diyor. Nefsi emmare bu kadar zalimdir. diyor. buyuruyor ki benim herkesin bir nefsi emmare'si vardır. Benim nefsim ise emmarenin emmare'si buyuruyor. Elullah böyle konuşuyor. Benim havamdan geçiliyor. Geçilmiyor. Ve, yara eydan, ve yine bu derviş, yine bu derviş e, görüyor kendisini bir tarik-i zevki. Yine şöyle bakıyorum bir maneviyat zevkiyle kendini kontrol ediyor ki muhatam bir katiyatin ve meşmulen bir seyyiyati her taraftan günahlar beni abluk altına almıştır. Valla o vacede fiyimin el hasenat.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 Benim gözümde iyilik diye gelen şeyler, namazım, niyazım, ramazanım, orucum, mukavelem, şobum vesaire vesaire. Ah diyorum şimdi saatlerdeki melek edecek. Yahu diyor bir bakıyorum bir ana ana <gülüyor> Yaptıklarımı diyor sol taraftaki melek yazma daha çok layık görünüyor ma ı Şahani Rahimallahu Teala Teddiyül <gülüyor> Muhterrine diyor ki, Şahvanetül Abide diye bir hatun var idi, saliha bir Seyri çok ağlardı diyor, gözleri ceyirin bulurdu diyor, denedik kendisine ya bu kadar kendine kıyma, niye ağlıyorsun sen, niye bu kadar yani canına efendim ee, kast ediyorsun, devinsene, mütvar olsana buyurdu ki o hanımefendi, ben dedi Rabbim için, ben yaptığım günahlardan dolayı, ibadatı ı taatımdaki taksirattan dolayı gözümden yaş yerine kan çıkarmak istiyorum, sen ise efendim anlarına sana bana teselli veriyorsun diyor. Benim burada kan çıkarmam lazım gözümdeyken ben yaş çıkarttım. Yarabbi kan etmesi lazım gözümden diyor. Yaş çıktığı için estağfurullah Allah'ım diyor. E o Sultan Selim Arın gözleri kıpkırmızıydı. Bu devletin padişahıydı. Üç kıta ondan soruluyordu. Gözleri kıpkırmızı niye? Uyuduğu var ettiği ki gecelet iki saat üç saat bu adam neyle meşgudu peki? Tazarrule niyazla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme meşgudu. Sultan 1. Ahmet Sultan Ahmet'in önünde yatıyor. 28 yaşında da far etti. Arznamı Hidayet'in müridiydi kendisi. Yatmadan önce bir beraber işte kurban derisini tuzlarda böyle tahta perdeye gererler ya güneşte kuruturlar. Ha öyle daha iyi terbiye edilmemiş, yumuşatılmamış, ipek gibi yapılmamış bir efendim deriden bir ceketene vardı, bir yeleği vardı. Alttan onu giyerdi. Yatmadan önce ki yani eğer uyku basarsa o yeleğin kıvrımları çivileri vücuduna batsın da kafamı kaldırayım peki Rabbimi zikredeyim. Muhammed Mustafa ile meşgul olayım diye. vefatında dedi ki şeyhim cenazemi yıkasın dedi. Az Mahmud Hudayi üstündeki çıkartırken en altta o yeleği görünce buyurdu ki Ahmet Ahmet dedi sen Az Mahmud çoktan geçtin gittin dedi. Sen onun torunusun tamam mı? ecek Peki de e, bu derviş diyor ne iyilik buluyorsa yarar görüyor en cad ve şiali Peki sol taraftaki melek hakaklı bir kitabı onu yazmaya daha çok layık ve yara yine bu derviş görüyor ki en cad ve şiali iyi bu sol taraftaki melek var ya meşgulun Evet daha haberire yazıyor diyor ire yazıyor haberire yazıyor kalem durmuyor diyor وكاتب يمين sağ taraftaki melek ise muattalun ve farihun sermeda sağ taraftaki melek bekliyor ki bir şey yapsın da iyi bir şey ben yazayım onu o eli ayar bağlı gibi öyle duruyor sol taraf habire yazıyor habire yazıyor beyanamı <gülüyor> yine bu derviş ne biliyor ki enna saifete yemini sağ taraftaki dosya sağ taraftaki defter haliyetun efendim bomboş tam takır ve saifete şimaliği sol defter memlu etun doldu kadar la recae lehu siva'l rahmeti Allah rahmetinden başka yani umudum kalmadı diyor amel diyor darmadağır oldu gitti diyor sağ taraf durdu sol taraf çalışıyor Arabanın pistonları durdu wala mumide lehu siva'l mağfireti Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinden başka bana imdatçı yoktur diyor evet. Rabia'l-Adeviyye hanımefendi aslında terdüdün affa-ı kut göre bir kadın efendim, fena filah veka billah, e, ile müşerref olduğu zaman kadınlık biter diyor. O makama gelen bir insanda erdik ve kadını artık bitmiştir. Rabia'dır adeviyya, hanım efendi mi diyor. O, er oğlu erdir diyor. Buyuruyor ki o e, salih Hatun, Allah'ım diyor.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 Makam o kadar yüksek ki Cenab-ı Hak böyle karşı karşıya konuşuyormuş gibi. Yani büyükler kolay büyük olmuyorlar. Yani kedi bile benden bir şey isterken senden bir şey isterken ne kadar miyav miyav diyor. Sabahleyin ki mesela çölü tavuklar cimciler kapıya geliyor. Ne namelere söylüyorlar vesaire. Hayvan sonunda alacağını alıp gidiyor. Ağlamak gerekiyor ağlamak. Amar İbni Hamdül Aziz. İki buçuk sene efendim devlet başkanlığı yaptı. Hanım'ı diyor ki, hanım'ı diyor ki iki buçuk sene içerisinde bir kere olsun cimadan cinsel ilişkiden dolayı silah abdesti aldığı var değil diyor. Benimle de uğraşacak vakit bulamadım diyor. Yahu Sultan Selim Han da öyleydi. Hanım'ıyla bir araya geldiği kereler sayılabilecek kadar azdır. Bir keresinde efendim hamile kaldı kadın, ondan da Kamili Sultan Süleyman dünyaya geldi. Adamın zürriyeti kesiliyor Niye? Adam artan inemiyor ki. Ben ise yataktan kalkamıyorum. Duahu Allahümme mavpuletüke evsahu min zulubi ve rahmetüke ercağ indi min hameli muvafikun alabu. Benim diye bir duam var diyor. Ben bu duayla meşgulüm diyor. Ne o dua peki Allahümme ey Allah Rabbim senin mavpuletin var ya evsahu min zulubi. Benim günahlarımdan daha büyük ya Rabbim. Günahım var yarabbi itiraf edilmem ama senin mağfiretin benim günahlarımdan çok daha geniş yarabbi. O rahmetüke senin rahmetinde var ya Er ca indi min yapmış olduğun bütün adeli salihlerden ve iyiliklerden daha fazla umuda vesinedir ve umut varım diyoruz Rahmetine umudum var ama ama ama burada bir de haklı umut var olmak lazım değil mi? İnsan bir şeyler yapar da ondan sonra yani Rabbani başka Meclama diyor ki Cemaate vaaz ederken diyor millete diyor öyle diyor süper bir umut vermek yok diyor Beynel Halkı Ver korkuyla ümit arasında insanlar bırakmak gerekiyor Hatta Dinoşen mütala etmiş olduğum bir kitapta diyor ki Büyüklerden bir zat korkuyu biraz daha arttırın diyor yani yüzde elli umut, yüzde elli peki e, umutsuzluk falan değil. Aa, i̇şte bir yüzde altmış korku olsun diyor, yüzde kırk diyor ümit olsun diyor. Nefs-i emmare çünkü bir yerden bir delik bulmasın hemen sızıp gidiyor. İşte bu dua diyor Allah'ımın malfreti ki Elzamin bir Allahım senin malfretin benim günahlarımdan daha geliştir Wa hamdulillah jaa indi min senin merhametin ya Rabbi benim amelimden daha çok peki bana umut veriyor. Bu dua muvaffikun halı bu, fakirim diyor haline daha uygundur diyor. Yani beni ancak bu dua diyor tetter yapıyor. İşte yar umut var yapıyor. Onun için Hasan ı Ali rahimallah buyuruyor ki biz sahabe-i kılaman öyle insanlara yetiştik ki onların dal gibi amelleri vardı ama kendilerine sanki hiç ameli sahileri yokmuş gibi gösterirlerdi. Ulan diyor ah affedersiniz, ulan diyor aha diyor, bu zamanda yaşıyorum diyor, İnsanların doğru bir amelleri yok, kendilerini daha gibi ameli salih sahibi gösteriyor diyor. Bu ne iştir diyor, siz diyor sahabe ikramı görseydiniz diyor, onlara diyor deli derdiniz diyor, o kadar diyor e, ibadete münhevek idiler, düşkün idiler, onlar sizi görsel derler ki bunların dini imanı yok cı Şşıyorum diyor. Enler fzahilaliyette Allah'tan gelen feyizler valvarida bir hal rahhmaniiyete gelen feyizler kalbi güzellikler haberer var ya Faki etsin hani devami. Bunlar sürekli diyor akıyor bana, akıyor da, akıyor da, akıyor da fi mezarecil ve tekmili hemden yani kemale giderken, olgunlaşırken hem milleti e, kemale erdirirken o basamaklarda Allah'tan çok acayip teyizler geliyor. Neler geliyor, neler diyor. Ama bir şey söyleyeyim size. وَدِلْكَ <gülüyor> الْوَالِدَاتُ Bu gelen Allah'tan teyizler, güzel eller var ya تُرَيِّدُ yeter الْقُسُورِ الْمَسْكُورَةِ ki yukarıda anlattığım kusurlarımı var ya Görmeye, görmeyi belki destekliyor. Yukarı çıktıkça, Ahmet, şey Ahmet, kusuruna meşgul ol. Şey Ahmet, kusuruna meşgul ol. Şimdi bir biçikse tasarlı tarikatları makam sahibi olsa, öbürünü görmüyor. Öbürünü or vakir görüyor. Ondan sonra kendi günahıyla meşgul değil, belki öbürünü itiyor vesaire. Bunların hesapları tek tek sorunacak. Bakalım para mı peki yaman, yoksa efendim yarın bu iş mi yaman? Hotel cellar varr datu en gido rubetar kusur nasureti otquw majaid aluyub nasureti e makam misaddike diyar şey aman ah kusurlarına bak kusurlarına bak aman ha dikkat aman ha dikkat namrabbani başkende kemeder ki makam başa beladır der yani büyük imtihan çelebilir der makamı kazanmak perge makamı muhafazadan kolaydır Makamı muhafaza etmek, makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten daha zordur, daha zordur. وَاَتَزِيدُ مَكَانَنَا حُجْبِ مَنْ قَسَطَةً Övüneceğim yerde diyor, kusurum artıyor, makamım yükseldi, oh be, ne güzel yere geldim ya vesaire falan bilen diyeceğim, aydi. Makam yukarı çıkmışa bakıyorum, eyvah, kovanın dibi delik diyor, su gidiyor aşağı diyor. O وَمَحَلَةَ تَحَفُهِ تَوَضُحًا وَتَنَزُّلًا Biraz böyle işte kendimi büyük göreceğim, elhamdülillah işte şöyle olduk böyle olduk vesaire falan filan, haydi makam yukarı vurdukça tevazu ve kendimi aşağı görme duygum daha çok artıyor diyor o temelzülem. bas i Basri rahimallahu teala yüzünün rengi kırmızıydı, görüldüğü zaman cehennemdeki bir adam gibi zannedilirdi ama o nurdan bir heykel idi peki onun vaaid-i müşerrefi bir an geliyor orada kemalat-ı velayet dostluğun getirmiş olduğu güzelliklerle bahtiyar oluyorum diyor ve fizalede kat hale bir an geliyor peki mutpasifun eydam bir ruh eder kusuru vel noksani bu fakir bu derviş kusurdan noksandan geçilmiyor diyor e, eksiklerimi görüyorum karşıma geliyor diyor e, defterler diyor bakıyorum eksi eksi eksi eksi, eksi ahanama geliyor diyor wa kullama ya'uzu wa tatafawqun nizam diyor yukarıya makam çıkıyor diyor Yara nefsu wa asfala bakıyorum ay va biz daha aşağı gidiyoruz yukarıya bastıkça diyor makam haydi ben daha dibe gidiyorum diyor Ben yakunu uruju wa tatafawquhu demek yükselmem diyor sonra ben nuru gidip tenzili ve tasaffuli ediyor daha aşağı diyor gittiğimi diyor görmeye vesile oluyor diyor ben. Bu işten bir şey anlamadım her gibi sanki. Yükseliyoruz da, ha sevineceğiz de hakkımızdır. Elhamdülillah falan filan yani. Ama ama tevazunu elden bırakmayacaksın. Tevazunu elden bırakmayacaksın. Cenabı ı celal ve Musa Aleyhisselam'la görüşmek istediği zaman, görüşmek istediği zaman ee, dağlara hitap etti. Kim? Efendim Musa Aleyhisselam'la e, mülakatıma karşı karşıya gelmeme mekan olmak istiyor deyince bütün dağlar ben ben ben ben, ben Ya Rabbi benim üzerine Musa gördüğü deyince ben bu şey diyeyim ki boynunu eğitiyor. Ne yapıp dağdaki gelince, Musa Aleyhisselam'a dedi ki öbür dağlar da değil Turi Sina'ya orada göreceğim seni. <gülüyor> Allah böyle bir Allah'tır. Saddikul zofavu zalike Bak aklı başında olan insanlar var ya, biraz kafası böyle affedersin tank edenler var ya, bu konu ister desteklesin, emla ister desteklemesin. İster inanın, ister in inanmayın. <gülüyor> apa anlattıklarındaki inceliği eğer bir anlayacak olsanız diyor felehum musaddikun öyle umuyorum ki sizlere göstereceksiniz. Eğer aklınız varsa hadise bundan ibarettir. Müstedir firdevside Abdullah ibn Amr Radiyallahu Teâlâ'dan gelen bir hadis vardır. Resûl Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki eşedünne azaben yevm-i kıyame. Men görülmesi ne bir hayra ve la hayr fihi. Yarın kıyamette en şiddetli azaba maruz kalacak olan insan, kendisini insanlara hayırlı, hasenet sahibi, şöyle böyle vesaire süper hayırlı gösterir fakat hiçbir hal yok ona diyor. Hazretim, sağ olsun. Yarın kıyamette bunu allah Teala inim inim inletecektir. Allahü Teala böyle olmaktan bizlere muhafaza eylesin. bayezid de Beslam her sabah kalktığı zaman yüzünü şöyle bir yoklardı. Devlet dediler ki, Efendi Hazretleri niye böyle yapıyorsun ki yüzünü hemen böyle kapatıyorsun. Dedi ki işlemiş olduğum günahlardan dolayı acaba yüzümü Cenab-ı Hak Cezde o maymun suretini çevirdi mi çevirmedi mi onun kontrolünü yapıyorum derdi. Onun için onun için Cüneyt-i Bağdadi buyurur ki mürit mürit kime derler biliyor musunuz diyor mürit kimdir biliyor musunuz ilim konusunda başka hiçbir kimseye muhtaç olmayandır diyorlar. Yani gelip de bana bir şey sormayacaksın. Ne demek oluyor bu? Yani insanın sahip olduğu imanı ve tarikatı o kadar peki güzel bilmeli ki gidip de başkasına ya bu iş nedir, nedir, nedir diye sormayacak diyor. Böyle bir mürit profili çiziyor ehlullah. Yani şimdi ben iyi iyi düşmanlık derler. E en iyi iyi elde bırakalım mı? Bırakalım değil. Bırakalım değil. Sü sürekli koplamak var. <gülüyor> Buna ki bir mühür tarikat dersini bitirdikten sonra ha, Tarikat dersimi de yaptım derse bundan bir şey olmaz adımın diyor Teala Kamil'i elde etmeye bizlere muhabbak eylesin Yani senin anlayacak işimiz Cenab-ı Hak kaldı Nauhlan-ı kudüs ki Bina hayatı hak ve hak Eger melek başı binayet Mevlanın yardım olmazsa vak'a sareha Mevlanın dostların peki hiymeti olmazsa yardım olmazsa eğer melek başe siyaset peşevarak melek bile olsa melek bile olsa Mevlanın diyor yardımı yoksa Mevlanın dostları yardım yoksa meleğin bile defteri kar karadır buyuruyor Rabbim muvaffakından eylesin merdudinden eylemesin أعوذ بالله من الشيطان العزيب لا <تصفيق> زوح Ben O' Altyazı okay. فزادتهم إيمانهم وهم يستغشرون فأمم الذين في قلوبهم مغضون فزادتهم رجسا إلى رجس إِنْ وَمَا تَوَلَّوْهُ Eee. <gülüyor> ओ oh, भाई